Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da, Sinefil'de, Canlı Yayın'da tekrar beraberiz. Ben Melis Behlil. Ben Yeşim Burul. Bu haftaki programımızı Thomas Newman'ın bir bestesiyle açtık. The Eternal City, gerçi en baştaki tema Thomas Newman'dan değil, çok daha eski, çok daha tanıdık. James Bond'un yenisi bu hafta sinemalarda Spectre gösterime girdi bugün itibariyle. Evet, e, onun dışında da çok sayıda film var. Onlardan e, birazcık bahsedeceğiz ama bu haftanın özellikle e, dikkate değer ön plana çıkan filmi Abluka. E, bu hafta özel e, konuğumuz olacak ve filmin yönetmeni Emin Alper de birazdan stüdyomuzda canlı yayın konuğumuz olacak. Evet, Abluka'ya geçmeden önce e, haftanın diğer filmlerini konuşacağız. Bu hafta dediğimiz gibi yeni James Bond filmi de var. Zaten bu haftanın en ön plana çıkan iki filmi, Abluka ve Spectre. Ee, geçen filmden beri e, bir devamlık var aslında. Yönetmen aynı. Ee, Sam Mendes yine yönetiyor bu James Bond'u da. Daniel Craig devam ediyor James Bond olarak. Ee, yine e, Naomi Harris ve Ben Washoe'u görüyoruz. Ralph Fiennes artık M rolüne geçmiş durumda. Skyfall'un en sonunda. Evet, evet. Skyfall'da e, Judy Dench'in ayrılmasından sonra. Kötü adamımız Christoph Waltz ve e, Bond kızlarımız da Lea Seydoux ve Monica Bellucci. Evet. E, aslında e, Spectre adı Bond e, filmlerini ve romanlarını sevenlerin çok iyi bildikleri bir isim aslında Spectre. Bu birazcık da liberal dünyanın e, iyi niyetli e, istihbarat örgütlerine karşı kurulmuş bir karşı e, istihbarat örgütü olarak neredeyse ilk James Bond filmi Dr. No'dan beri bildiğimiz ve bu kadar sene boyunca karşımıza kötü adam olarak çıkan e, bir sürü farklı karakterin e, yıllar içerisinde bir parçası olduğu bir örgüt, bir organizasyon. Evet, bu özellikle son filmi... o Soğuk Savaş dönemindeki 60'larda ki Bond'ların ayrılmaz bir parçasıydı Spektr. E bu son filmde de onun adını vererek zaten bence hem birazcık böyle bir bütün filmografiye ve bütün Bond literatürüne de bir gönderme var. Hani daha derli toplu biçimde ele alacaklarına dair. Ama tabii esas mesele e, hani bunun ne kadar e, başarıyla gerçekleştirilebildiğim ben dün izledim filmi ancak yani Skyfall'dan sonra özellikle benim için hayal kırıklığı olduğunu belirtmem gerekiyor öncelikle uzunca bir film 148 dakika ama öbür taraftan hani temel bond formülüne gene uyuyor çok son derece etkileyici bir aksiyonla açılış sahnesi var Meksika'da başlıyor ondan sonra gene klasik dünyanın dört bir tarafında bond farklı tehlikelerle karşı karşıya geliyor İşte E, arada tabii MI6 için yaptığı kısa bir Londra duraklamasından sonra Roma'ya, işte Avusturya dağlarına, oradan Afrika çöllerine uzanan e, geniş bir e, şey ağından aksiyon e, coğrafyasından bahsedebiliriz. E, Bond'daki e, aksiyona destek olan e, kadın rolleri her zaman malum Bond kızları. ...diye bahsettiğimiz... ...burada Monica Bellucci aslında... hani ...Bond kızından öte bir yerde durduğunu söylememiz lazım... ...hani yaşı olgunluğu ve tecrübesi itibariyle... ...ama yine de... ...Bond'un fethettiği kadınlardan biri olarak... ...karşımıza çıkıyor... ...ama burada esas tabii... ...Lia Seydoux'dan bahsetmek gerekiyor... ...bu arada... ...gelmiş geçmiş en... E ...yüksek yaşlı diyelim bond kızı, kadını oluyor Monica Bellucci. Ki kendisi bu tanımı reddediyor. Evet. Çok net olarak. Bence çok da haklı. Ama yine de hani orada Bellucci'nin kullanımında da gene klasik bond formüllerine çok sadık kalmış. Ki zaten hani son birkaç filmde kadınlar bir miktar değişti o eski tamam bütün kadınların bond kızı hani... ...kullan at e, modelinde olduğu şeyden biraz e, ayrıldı e, son birkaç filmdir. Bu filmde aslında birden çok kötü var. Onu da söylememiz lazım. Bir tarafta tabii büyük kötü olarak Christoph Waltz'i görüyoruz burada... o e, ...Oberhausen tiplemesiyle. Ama bir de C var burada. E, C e, aslında... E, Dinleyicilerimiz başka yerlerden de biliyor olabilirler. Özellikle Sherlock dizisini televizyondan, Benedict Cumberbatch'lı versiyonundan, BBC yapımından e, takip edenleri Moriarty olarak... Andrew Scott son derece etkileyici bir rolle karşımıza çıkıyor. Ki daha filmin başında Andrew Scott yeni bir karakter olarak e, ve de hani istihbarat e, servislerinde önemli bir bürokrat olarak karşımıza çıktığında orada aslında bir dakika burada bir terslik var demeye başlıyorsunuz eğer Moriarty olarak e, tanırsanız onu. E, filmin genel evreninin ise e, daha ziyade Wikileaks ve Snowden sonrası dünyada e, bütün bu gözetleme programı larının e, sürve, e, sürveyans programlarının geldiği nokta hani bütün bunların e, tek bir elde toplanmasının ne kadar tehlikeli olabileceği vesaire gibi bir yerden de e, hareket ettiğini söylememiz lazım. Ama bütün o e, doğru şeyleri kararlar almış olsalar da nihayetinde ortaya çıkan hikaye senaryoyu ben oldukça zayıf buldum. Hani artık günümüzde Bond'dan daha e, Ne denir belki de çetrefilli entrikalar beklememizin hakkımız olduğunu düşünüyorum. Belki de bir sonraki bondta bir sonraki yeni bondumuzla beraber e, önünde yeni bir sayfa açılacak. Evet e, yani bir süredir zaten konuşuluyordu işte nasıl devam edecek vesaire ve e, bir önceki filmde Skyfall'da hakikaten Billy Moon klişenin ötesine geçmişti. Bence en iyi bondlardan biriydi. Ee, onun üzerine ne yapılırsa yapılsın Skyfall seviyesine çıkması zaten zordu. Ben henüz göremediğim için çok da tartışmaya giremiyorum. Haftaya belki tekrar döneriz Spektr konusuna. Belki şöyle bir ipucu verebilirim dinleyicilerimize. Hani filmi izlemeden önce belki birkaç favori ya da daha önce izlemediğiniz Bond'ları, eski Bond'ları izleyip giderseniz başka türlü bir keyif alma şansınız olabilir. Çünkü gerçekten Bond, başta Bond filmografisine bir sürü referanslarla dolu film. Ee, eski filmlere, eski tiplemelere, eski olup bitenlere. O yüzden O yüzden birazcık hani Bond kendi filmografisini de böyle bir geri dönüşümden geçirmiş. E, modernize edip hani sürekli bir bence Bond hayranlarına bir göz kırpma durumu var film boyunca. Ki Bond evet. bunu hep yapar zaten. Onu evet her zaman. Benim en sevdiğim anlardan birini tekrar burada e, anayım. George Lazenby ilk defa ve tek defa gelip e, Sean Connery'nin yerine geçtiğinde. ilk açılış sahnesinden sonra işte peşinde olduğu kadın bir şekilde kaçar gider arabasını atlayıp. Lazım dedi arkasından bakıp öbür adamı hiç böyle olmuyordu der kendi kendine. Ee, o yüzden 60'lardan beri bu kendine referans verme durumu hep var James Bond'da. Şimdi tabii 24. film olarak zaten kullanabileceği çok da büyük bir e, dağarcığı var. İngiltere'de çok büyük bir açılış yaptı. İlk açılış hafta sonu e, çok e, ciddi rekor kırarak, açılış hafta sonu rekoru kırarak büyük ilgi gördü. İngiltere'de eleştirmenler de çok daha birazcık bence şeyde yapıyorlar orada. E, kendilerini kayırma şeyinden çok daha pozitif eleştiriler aldığını söyleyebiliriz. E, ama maalesef arada Amerikalı e, şeyden e, meslektaşları o kadar da sıcak bakmadılar. Hani bondun zaaflarını daha çok ortaya çıkartan yazılar ve eleştiriler üzerine Amerikalı... Amerika'da daha düşük bir açılış yapması bekleniyor Bond'un İngiltere'ye nazaran. Öte yandan tabii bir de şarkısı var malum daha önce biz çalmıştık. Sam Smith'in seslendirdiğim. Writings on the Wall. O da filmin meşhur açılış sekansı sonrasındaki açılış jeneriğinde gerçekten bir gene video klip tadında kullanılmış. Ama çok... Hiçbir video klip olmuş onu da söylemem lazım. Ben bu şarkıya hiç ısınamadım. E, Bond şarkıları arasında en kötüler grubunun kategorisi içerisine e, yerleştirdim. Ben çünkü hiç uyduğunu düşünmüyorum hakikaten. Filme de şeye de. E, bu da zannediyorum unutulup gidecek Bond şarkılarından biri olarak kalacak bir kenarda. Evet Spectre bu hafta gösterimde 24. resmi James Bond filmi. Bunun dışında bu hafta e, gösterime giren ilginç filmlerden biri e, Truth, Gizli, Gizli Dosya. E, bu da bir e, politik gerilim filmi. James Vanderbilt yönetmiş. Başrollerde Kate Blanchett, Robert Redford, Topher Grace ve Elizabeth Moss oynuyorlar. Gerçek bir olaydan yola çıkılarak yapılan bir film. E, Robert Redford ve zaten e, politik gerilim filmleri öyle bir... Gelenekte var 70'lerden beri gelen. Bu sefer de 2000'li yıllarda 2004'te yaşanan bir e, basın skandalı Dan Rather'ın e, haberlerde sunduğu Başkan Boş'un askerlikten e, kaçmış olduğu ve haberi ve bunun sonradan işte buna karşı çıkılması vesaire işin e, daldanıp budaklanması ve Dan Rather ve ekibinin istifasına varan süreci anlatıyor film. Evet CVS'teki e, 60 dakika programının sunucusu Dan Rather ve hani ekibi de çok e, sonuçta iddialı bir ekip 60 dakikada hem güvenilirliği hem ele aldığı çetrefilli olaylar e, önemli bir program olarak Amerika'da saygınlığı olan bir programken... Dar etürde belki biraz şöyle tanımlamak lazım. O hakikaten kendi başına bir ünlü bir celebrity'ydi. E, haberci olarak. Bu bizim e, 90'lardaki Uğur Dündar figürüyle <gülüyor> eee evet, karşılaştırabileceğiniz bir isim. Hani aynı derecede sevilen, hani popüler, e, güvenilirliği olan falan İnanıl, filan, inanılan falan. Hani bizde de Uğur Dündar gibi isimler hani ana akımdan çok ...yani marjinal bir şeye atıldılar bu arada. Hani bizde de öyle bir dönüşüm oldu ama... Denreder'in başına gelen daha başka bir şeyim. Es, eski bir asker. E, George Bush'un e, askerlik döneminde... E, ...yani yaptığı ya da yapmadığı şeylerden dolayı... ...var olan dokümanların bir kısmının yok edildiğini... hasar altı edildiğini... E, ...ama hani e, işte komutanın... işte şeylerini... E, ...orijinallerini sakladığı... Hani ...üzerinden başlayan ve bu kopyaları 60 dakika programının yapımcısı e, başta da Mary Mapes'le paylaşmasıyla başlayan bir süreç. Radder Gate olarak da biliniyor. Amerikalılar bu kendi skandallarına Gate adını vermeyi pek seviyorlar. Çünkü hakikaten e, Dan Radder'ın da kariyeri bitti ve oradaki yapımcıların çoğunun bu skandaldan sonra kariyeri bitti. E, ve e, ben hani filmi izleme önce farkında değildim. Dan Radder CBS'e çok ciddi bir dava açmış sonrasında. ...hani sizin yüzünüzden, siz beni günah keçisi yaptınız. Halbuki ben böyle olduğunu bilseydim... ...belgelerin otantikasyonu ile ilgili problem olduğunu bilseydim... ...bu kadar net arkasında durmazdım diye. Oradaki dönemi çetrefilli dönemi ele alıyor film ama... ...gizli dosyada bana gene çok klişelere yaslanan... ...yani hikaye tabii ilginç bir hikaye... ...gazetecilik tarihinden, televizyon gazeteciliğinden... ...ama hakikaten işin nasıl yapıldığına dair... ...hani arkasındaki o fabrikanın ya da makinenin nasıl işlediğine dair bütün o kırıntıları e, ve çapakları vermeden anlatıyor hikayeyi. Çok hani böyle bir e, idealize e, ederek Evet hani şey tarafı var. Ben Cilalanmış bir tarafı var. Geçen hafta Amerika'da e, gazetecilik üzerine iki film vizyona girdi. Dinleyicilerimize de onu aktarmak istiyorum. Biri bu Truth, gizli dosya filmi. Diğeri ise Tom McCarthy'nin Spotlight filmiydi. Yani umarım bizi dinleyen bir dağıtımcı vardır ve Spotlight'ı birileri almıştır. Esas izlemek istediğimiz o film demek istiyorum ben. Gazetecilik filmi. Ee, o da yine gerçek bir hikayeyi anlatıyor. Boston Globe'daki gazetecilerin e, bu Katolik Kilisesi içerisindeki çocuk tacizlerini ortaya çıkartan o ünlü skandallı e, yayınlama ortaya çıkarma. Hatta bunun uzun süredir bazen... ...bilinip ufak tefek haberler olarak yer alıp... ...uzun süre nasıl aslında ifşa edilemediğinin hikayesi. Yani aslında gazetecilikte, medyada bir sistem olarak nasıl belli noktalarda... ...bizi hayal kırıklığına uğratıyor... ...sonra üstüne gittiğinde bazı şeylerin ortaya çıkmasında ne kadar etkili olabiliyor... ...bunu çok daha gerçekçi bir dille ele alan bir film... Dolayısıyla onu da umarım yakın zamanda sinemalarımızda görme evet, şansımız oluruz. Tarih olur. en belirtilmiyor ama e, sanki gösterilecek önümüzdeki aylarda gibi bir... Onun da çok yani, iddialı Türkçe bir kadrosu var. Yani Türkçe sitelerde şeyi var çünkü, e, bilgileri var. Ve öyle bir kadroyla hakikaten gelmemesine pek ihtimal yok. Bir de e, şimdiden aslında onun da, e, bunun da onun da Oscar şansları özellikle oyunculuklarda konuşuluyor. O yüzden muhtemelen bu iki filmi de bu sene konuşmaya devam edeceğiz. Ee, ödüllerde adı geçen bir diğer film ise Avustralya'dan geliyor. O da Avustralya e, ödüllerinde çok anılıyor. Bu sene Mad Max'ten sonra en çok konuşulan film belki de ve ikisi çok farklı türler. Evet, e, bu e, gerçi Mad Max'in bir kadın filmi olduğunu da <gülüyor> söylemek mümkün. E, Düşlerin terzisi The Dressmaker, Jocelyn Morehouse'ın e, filmi. Jocelyn Morehouse 80'lerde e, Avustralya'da adını duyuran sonra da Hollywood'da çalışmaya devam eden Avustralya'nın e, önemli yönetmenlerinden bir kadın yönetmen e, ve hikayeleri de genelde o yönde özellikle 90'larda yaptığı An American Quilt e, Türkçesini şimdi hatırlamıyorum ama tam bir Kadınlar hikayesi bir araya gelmiş ve bir e, işte el işi yapan bir yandan kendi hikayelerini buna katan kadınların öyküsüydü. Burada da bir e, terzi bir hatta modacı neredeyse bir karakterimiz var. E, köyünden seneler önce ayrılmış dünyayı gezmiş ve geri gelmiş annesini bulmaya. Kate Winslet'in canlandırdığı Tilly Dunnage. Kate Winslet, Liam Hemsworth, Hugo Weaving, Sarah Snook, gibi isimler eşlikediyor. Dağlı bir kadrosu var filmin. Bir yandan konusu itibariyle yapım tasarımı da oldukça etkileyici. Kate Winslet'ın taşıdığı o muhteşem elbiseler ve Avustralya çöllerinde bir köy. E, yün bir aradalığı da olabiliyor. E, Ve okuyor kadınlarını e, giysiler üzerinden transform etmesi, dönüştürmesi üzerine de. Yani modaya özellikle ot kütüre meraklı olanlar için de enteresan olabilecek bir film diye düşünüyorum. Evet, Yeşim'in de dediği gibi bu sene Avustralya Film Ödülleri'nde e, yönetmen dahil çeşitli adaylıkları var. Düşlerin terzisi The de bu hafta gösterimde. Ee, bu arada Jocelyn Moorhouse'un hatırlamaya çalıştığımız filminin Türkçe'de de yorgan hikayesiydi. Ee, bizde de televizyonlarda dönem dönem ee, çok sık gösterilen filmlerden biriydi. Ee, bu hafta iki yerli yapımız bir de animasyonumuz var. Onun dışında. Üç yerli yapımız var. Ablukayı ayrıca ele alacağız. Evet, Onun dışında, dışında iki yerli yapımız daha var. Evet, biri kariyer, Suat Ay'ın yönettiği filmde başrollerde Dost Elver, Sevil Uyar, Umut Oğuz, Aziz Özüçsal, Deniz Gönen, Özkan Çınarlı gibi isimler yer alıyorlar. Bu da İstanbul'dan Malatya'ya giden ve başına birbirinden farklı bir sürü olay gelen Ee, enteresan bir karakterin hikayesi. Yine böyle karakter tiplemeleri üzerinden e, mizah yaratan. Evet, yine oldukça bel altına da e, hitap eden ya da oradan espri çıkarmaya çalışan biraz bir e, komedilerimizden son dönemlerde e, yoğunlaştı. Diğeri ise yine son dönemlerde çok sıklaşmış olan cin filmlerinden biri. E, bir yerli korku yapımı. Cin kuyusu. Zaten kork filmleri çok arttı konuşuyoruz kaç senedir Türkiye'de ama bu sene özellikle cinlerde bir artış görüyorum ben yani son programların neredeyse ikisinden birinde hepsi demiyorum ama geçmiyoruz. iki haftada bir bir cin hikayesi geliyor bu seferkinde Murat Toktamışoğlu yönetmiş başrollerde Sinem Sarızaim Beril Özgür Asi Güner Zeynep Buse Kale yer alıyorlar Çocukları olmayan bir çift son umut olarak büyücüye gidiyorlar köyde. Ama tabii büyücüye gitmek çok hele korku filmi içerisinde iyi bir şey değil. Sonra olaylar gelişiyor. Evet haftanın küçük dinleyicilerimize yönelik filmi ise Sevimli Köpek Lotte. Bu da bir Estonya-Letonya ortak yapımı. Dolayısıyla alışık olduğumuz Amerikan sineması canlandırmalarından çok farklı bir görsel ilgili olduğunu da belirtmem lazım aslında kolaj bir canlandırma tekniği kullandıkları da söyleyebilirim burada aslında çok bir yer şey yapmıyorlar belirtmiyorlar Avrupa'nın bir noktasında okyanus kenarında bir köyde her türlü aleti icat etmek için uğraşan şeyler var hayvanlar var Köyde her yıl yeni icatlarla ilgili yeni bir yarışma düzenleniyor ve mesela işte bizim küçük köpek Lottie'nin babası Oscar da köyün önde gelen mucitlerinden biri. Onun bir de rakibi var. Böyle aralarında bir rekabet. Aslında hani küçük çocuklara özellikle bilmeyi, icatları, mucitliği sevdirmek adına güzel bir anlatısı olan film televizyonda uyarlanmış. Bizde bayağı geç vizyona girdiğini söylememiz lazım. ...film 2006 yapım çünkü. Evet, şimdi bir parça çalacağız yine James Bond'dan. Sonra da Ablukay'ı konuşacağız. Uzun uzun filmin yönetmeni Emin Alper konuğumuz. Thomas Newman bestesi yine filmin Meksika sahnelerinden bir parça dinleyeceğiz. Los Muertos Vivos estan. Bu hafta gösterime giren 24. James Bond filmi Spectre'dan bir Thomas Newman bestesi dinledik. E, Tambuko'nun da olduğu Percussion Ensemble'da vardı e, çalanlar arasında. Los Muertos Vivos Estan. Evet programımızın geri kalanında e, konuğumuzla beraberiz. Bu hafta gösterime giren Abluka filminin yönetmeni Emin Alper bizlerle hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. E, i̇lk filmin Tepenin Ardından sonra da e, yine Sinefli'nin konuğu olmuştu Emin Erper. Bir sonraki filmde görüşmek üzere demiştik ki, evet, Abluka bu hafta itibariyle vizyonda. E, Abluka da e, oldukça gezdi, değil mi? Vizyona girinceye kadar. Ya yani, Evet, Tepenin Ardı kadar olmasa da, Tepenin Ardı'nın e, premieriyle Türkiye vizyonu arasında neredeyse bir sene vardı. Evet. E, burada hemen Venedik, sonra Adana. Ee, ...hemen soktuk, iyi de oldu. Ama ee, film tabii dolaşmaya... ...devam, devam ediyor. Edecek, e, Venedik ve Adana'yı öyle... ...hafif geçmeyelim. Birinden... ...jüri özel ödülü, öbüründen en iyi film... ...ödülüyle e, geldiniz zaten. E, biz önce kısaca... ...filmin künyesini e, bir hatırlatalım. Zaten daha önce de bahsettik... ...bu ödüllerden sonra ama... E, ...Emin Alper... hem Yönetti filmi, hem senaryosunu yazdı. Oyuncularda Mehmet Özgür, Berkay Ateş, Tülin Özen, Müfit Kayacan ve Ozan Akbaba. Ee, film distopik bir İstanbul'da geçiyor. Kadir'in Kadir ve kardeşi Ahmet. Kadir 20 yıldan sonra hapisten çıkmış. Devlet adına çalışması şartıyla erken şartlı tahliye edilmiş. Ve e, çöpleri koklayarak devlet adına e, muhbirlik yapıyor. işte Bir yandan kafasında da bir şeyler kurdukça kuruyor. E, tepenin ardında da paranoya çok vardı ama burada katlanarak artmış vaziyette. E, aslında filmin e, bir senaryosu zannediyorum. Tepenin ardından önce e, zaten üzerinde çalışmaya başlamıştın ama işte o biraz bekledi bir kenarda tekrar ele alındı. Hem ilk Aha. fikrin oluşumundan başlarsak e, ve sonra en son uygulamaya geçinceye kadar Ee, ...biraz da senden dinleyelim süreci. Ee, yani fikrin ilk aklıma geldiği yıllar herhalde kimlerin başıydı öyle hatırlıyorum. Ee, ve bu bahsettiğiniz Kadir karakteriyle ilk hikaye oluşmaya başladı. Kadir karakteri işte çöplerden e, bomba yapım malzemesi bularak... teröristin izini sürmeye çalışan bir karakter olarak belirdi ilk kez kafamda o tarihlerde... Ve tabii ki yaşadığımız 90'lı yılların büyük ölçüde etkisiyle biçimlenmiş bir karakter. Daha sonra Ahmet eklendi zaman içerisinde ve ilk kez 2009'da yazdım. Tepenin ardından önce yazmıştım. O zaman Kültür Bakanlığı'na da başvurduk bu projeyle. Ama kabul almadı o zaman. Şimdi ilk de kabul almadı diyorum. İlk film için bayağı iddialı bir proje olurdu herhalde. E, zaten bu muhtemelen para bulamazdık. E, sadece Kültür Bakanlığı'ndan gelen parayla çekemedik zaten bu, bu filmi de. Üzerinde Avrupa'dan bir sürü fon aldık. E, zaten bunu bir kenara bırakıp tepenin ardını çekmeye niyetimizin sebebi de oydu. Çok e, daha pahalıydı, daha büyük bir projeydi bu. Ciddi ek kaynaklar, fonlar gerektiren bir projeydi. Dolayısıyla önce tepenin ardına girdik, onu yazdım. Daha sonra bu senaryoyu tekrar ele alıp bir daha yazdım. Dediğin gibi bir taraftan erken işte şartlı sahliyeyle çıkıp polise muhbirlik yapmak üzere kardeşinin yaşadığı mahalleye giden Kadir karakteri var. Sonra kardeşiyle tanışıyoruz Ahmet. Onu da Berkay Ateş canlandırıyor son derece başarıyla. O da belediye için çalışan bir belediye işçisi ve onun yaptığı iş de aslında... Hem çok realde e, her gün e, duyduğumuz bir iş ama bir taraftan çok sembolik bir tarafı da var. E, köpek itlafı yapıyorlar aslında değil mi? Evet. Yani evet gerçekten aslında bu kadar e, artık açık e, itlaf son 20 yıldır pek yapılmıyor. Daha gizli kapaklı yapılanlar kulağınıza geliyor. Eskiden yapılırdı tabii yani bir 20-30 yıl öncesine kadar çok belediye görevlileri e, dolaşarak öldürülü biliyorsunuz. Belki hatırlıyorsunuzdur ben çok iyi hatırlıyorum. Ee, ...öyle bir tarafı var evet... Ee, ...gerçekten en azından bu ülkede... ...yaşanmış bir e, hikaye ama... E, ...ki filmde dediğin de gibi... aslında çok öyle... ...anlata anlata yapmıyorlar... ...bir üstü hmm. örtülük evet. durumu var... ...tabi yani. tabi evet... ...hala... Evet. ...tepeklere bakılıyor gibi de bir hikaye var... Ee, ...koruma... ...baranatları evet, vs. ...belediye görevlisi de... E, ...aslında öldürmediklerini söylüyor... ...demek ki buna yönelik bir tepki var... ...belli ki... Ve evet, evet e, sembolik e, metaforik bir tarafı da var yani Kadir'in yaptığı işin bir tür e, yansıma ayna aynadaki yansıması gibi yani bir devletin sürdürdüğü terörist avının e, metaforik düzeyde başka bir düzeyde tekrarlanması gibi bir anlamı da var tabii. E, şimdi biraz detaylı bir soru olacak ama ben bir şeye takıldım filmi seyrederken sürekli bir eller sargılı durumu var. Bu daha önce soruldu mu sana? Hem Kadir'in, hem Ahmet'in hem de köpeğin ee, filmin her noktasında birilerinin eli sarılı. Ee, sorulmadı. Enteresan. Ee, doğru. Bu, tabii özellikle kurguda falan çalışırken bizim çok dikkatimizi çekti. Senaryoda da vardı ama bu e, benim için hoş bir simetri. Yani, özel bir anlamı yok. Ee, yani evet Kadir'in e, şeyi Yanan çöpleri ka kapatırken eli yanıyor, öbürü de ısırılıyor. Ee, öyle bir yaralılık hali. <gülüyor> <diye böyle gülüyor> evet, onu da bir metafora bağlamamız <gülüyor> mümkün. <gülüyor> <aslında>. <gülüyor> ben bence çok zorlamayalım ama hoş bir e, simetri oluşturdu. Aslında o belki de şeyin işareti olarak da okunabilir. Hani filmin çok e, hani bir üst anlatıda çok hani siyasete dair. E, hem 90'lar hem 2000'ler hem de aslında son derece güncel siyasete dair söylediği e, sözler var. Ama onun yanında en önemli ana motiflerinden biri de erkeklik durumları aslında. Ve Aha. o erkeklik meseleleri. O yaralanmış erkeklikler ve o Doğru. bandajlarla falan örtülemeyen, kapanamayan, kapanamayacak olan yaralar. Bir taraftan sürekli olarak her birini söylemi üzerinden bir idealize erkeklik meselesine bir referans var. Ve... Ele aldığın her bir karakterle de aslında bunun ne kadar gerçekçi olmadığını, e, o idealize şeye asla yaklaşılamayacağını e, ama bunun da e, aslında erkeklerin psikolojisini ne kadar bozan bir şey olduğunu da anlatıyorsun. Ee, yani çok doğru. Evet bu e, yaralılık meselesini bu şekilde daha e, filmin genel e, yaralılık temasıyla ilişkilendirebiliriz. E, evet iki, iki erkek de yaralı, iki erkekte de, de erkek er, erkeklik kimliklerinin yaralanmasının söz konusu. Tam bu anlattığın aslında tepenin ardında çok daha net ve barizdi ama burada da var. Özellikle Ahmet karakterinde yani Ahmet'in terk edilmiş olması başarısız bir aile babası e, portresi e, çiziyor olmasında e, ve bu yarayı bandajla değil de Johnny ile kapatmaya çalışıyor e, <gülüyor> olmasında öyle bir durum var. Kadir için de e, yine benzer bir şekilde. Kadir'de de Özellikle abi pozisyonuyla ilgili e, temel sıkıntısı var. Yani abilik rolünü tam olarak e, oynayamamış olması, e, oynayamamasından kaynaklı bir sıkıntı var. Hı hı. E, ve bu rolü oynamaya çalıştığı her anda da aslında gizli gizli Ahmet'e karşı duyduğu kıskançlık ve öfkenin de bir taraftan hı hı. E, ortaya çıkması gibi... ...tam da dediğin gibi işte o, o role bir türlü oturamaması ve oturamadıkça da daha da daha bunalması... E, Fikri alttan alta işliyor. Bir de kayıp bir kardeş var tabi. Bir de onun yarattığı bir boşluk, hani evet. o ikisinin arasındaki belki köprüleri hiçbir zaman onaramayacak tabii. bir boşluk. Hem de tam abilik rolü üzerinde onunla rekabet içerisinde diyebiliriz... Kadir için. Ee, yani kendisinin hapiste olduğu sürece bir süre boyunca Ahmet'in veliyi abi olarak e, kabul ettiğini görüyoruz, anlıyoruz. Dolayısıyla e, veliyle öyle bir hesaplaşma isteği de var. ...yani sen nasıl abisin... ...asıl abi benim demeye çalışıyor sürekli. Olmayan biriler... ...çok farklı da biriyler, e, değiller çünkü hani... ...ikisi de bir şekilde çekip gitmiş. Hani Kadir'in de... ...farklı bir şekilde... Hı -hı. ...çekip gittiğini söylemek Hı -hı. mümkün. Ee, zaten... ...yani o aile zaten problemli bir aile... ...ama filmde öyle başka bir aile de yok. hani Bir çifti daha görüyoruz. Onlarda da bir öyle bir aile bütünlüğü yok. Böyle bir hepsi birbirinden... ...kopuk bu distopik bir İstanbul içinde ...öyle var olmaya çalışan oradan oraya biraz savrulan insanlar var aslında. Evet. Filmin çekildiği yer de çok anlamlı o açıdan. Bence hani bütün o boşluklara ve aralarındaki kopukluklara da işaret etmesi açısından Şahin Tepesi diye bir yeri <gülüyor> kullanmışsınız. Şahin Tepesi özellikle belli bir yaş üstü için başka bir şey <gülüyor> E, ifade edecek 80'ler e, popüler kültürünün önemli metinlerinden biri ama burası öyle lüks bir şahin tepesi değil e, çok komik Türkiye'de çok şahin tepesi vardır aslında yani o diziden sonra pek çok yere şahin tepesi şahin tepe falan tarzında isimler verilmiş e, orası da öyle karşı tarafta güvercin tepe e, karşı mahalle böyle komik bir isim var bu e, Başakşehir'de e, küçük çekmece gölünün hemen üstünde şeyin tem otoyolunun hemen yanında çok evet enteresan bu mahalle yani bulduğumuz zaman gerçekten heyecanlanmıştık İsmail sanat tünettenmemiz İsmail önerdi o mahalle bizi evet. senaryo hat, hatta oturup tekrar bir gözden geçirip bir sürü yeni şey eklememe neden olmuş da bir e, mahalle Bana biraz şeyi hatırlattı, ee, belki de hani ortak öğrencilik yıllarımızdan e, Balta Limanı'nın üstündeki o küçük armutlu hissini de verdi ama... ...yani son yıllarda artık o küçük armutlunun bizim e, ilk kurulduğu zamanıyla hiç alakası da kalmadı. Onun çevresi de hem kentsel dönüşüm hem de başka şekilde yapılaşmayla iyice sıkışıp kalması ve dönüşmesi... ...sanki oranın ilk kurulduğu zamanları e, e, anımsatan da bir hissi var. Senaryo yazarken küçük, küçük armutlunun e, ciddi etkisi var aslında işte ben Hisarüstü'nde yaşadım yıllarca. Boğaziçi'ndeki öğrencilik yıllarımız sırasında. Dolayısıyla Küçük Armutlu ve Hisarüstü senaryonun yazılmasında çok etkili. Ama dediğin gibi biz filmi çekmeye koyulduğumuz zaman şeyi çok sarsıcı bir şekilde fark ettim. Yani gerçekten o tuhaf mahalle kalmamış. Yani Kentsel dönüşüm inanılmaz bir dönüşüm yaratmış İstanbul'da. Eski mahallelerin, gecikonlu mahalleleri ya çok küçülmüş, çok daralmış Ya bunlar bildiğimiz üzere 3-4 katlı evlere kaçak katların eklenmesiyle dönüşmüş. Ee, kalan mahallelerde çok şirin yerlere dönüşmüş. Böyle bahçeli, boya, boyanmış. Herkes evini boyamış bir kere. O malum korkunç renkler var ya gül kurusu, e, pembe falan tarzında renklere boyanmış. Bahçeli e, çiçekte huzur, evet, <gülüyor> yani, huzur dolu bir mahalleye e, e, dönüşmüştü. Bu mahalle çok o anlamda istisnaydı. Çok yeni kurulmuş bir mahalle çünkü ya yani 90'larda büyük ölçüde yapılmış çıkmış Bunu mahalle. aslında evvelsi hafta da takım filmini e, konuşurken tartışmıştık. Hani böyle bir dönüşecek mahalle film çekmek için bulmak bile neredeyse imkansız hale geliyorsa. Evet evet diyeyim. yani o sinemacıları çok gerçekten tedirgin ediyor. <gülüyor> yani e, benim kafamdaki e, çünkü bir, bir takım taslaklar oluşuyor kafamızda bunu her zaman hemen yapamıyoruz bir kenara bırakıyoruz yıllar sonra ha. tekrar el alacağız falan o bir on yıl sonra e, o mekanlar o taslaklarda geçen mekanların e, yerinde yerler ısıracak büyük ihtimalle diye bayağı tedirgin oluyoruz yani. Modelin sık sık dönüp Avrupa'da film çekmesinin belki arkasında <gülüyor> böyle bir şey de var hani bıraktığım yerde duruyor nasıl olsa her şey diye ee, yani. Mesela şimdi Pelin Pelin e, film çekiyor Pelin Esmer. Ve filmin büyük kısmının tren istasyonlarında ve trenlerde geçeceğini biliyorum. Pelin'in bu anlamda çok şanssız. Yani son beş sene içerisinde bizim tren istasyonlarımızda, trenlerimizde e, inanılmaz bir değişim geçirdi. Umarım yani eski Anadolu trenleri... Anadolu yakasındaki bütün hat... Evet. Değil. Ve Anadolu'daki istasyonlar da öyle. Mesela ben Konya'ya, memleketim Konya'ya hep trenle gidip gelirdim. Çok... ...harika bir... <gülüyor> ...tabii ki milli mimarinin e, unsurlarıyla yapılmış... ...bir Konya istasyonumuz vardı. Şimdi o onun yerinde yerler Çok modern bir e, şey yapıldı. İstasyon yapıldı. Öyle. <gülüyor> Biraz da evet. işin... E, ...ses ve müzik kısmına... ...gelelim. E, filmde... Hani, ...alışık olduğumuz anlamda bir müzik kullanımı... ...pek yok ama filmin içindeki... ...bilimum seslerden oluşan... Ee, ...bir müzik çıkıyor karşımıza... ...o süreç hangi noktada mesela... ...nereden başladınız... ...çekimlerde mi, daha önceden mi... ...tasarlandı... ...çünkü çok iç içe geçiyor filmin... E, ...çok etkileyici bir çok ses kurgusu ve, var... ...hani filmin e, ikinci yarısına doğru... ...giderek bir gerçeklikten kopuyoruz... ...ve orada o seslerin hmm. etkisi de... ...çok büyük... Ee, ...yani Cevdet'le... ...Cevdet Erek'le müzikleri yapan Cevdet Erek'le... ...şeyden önce tanıştık filmden önce, yani filmi çekmeden önce tanıştık ve işbirliği o zaman başladı aslında. Ee, ama Cevdet küçük bir kaza geçirdiği için sete gelemedi. Çok sete gelmeyi çok istiyordu. Ee, kurgu aşamasında da hemen ya, hep e, Cevdet en başından itibaren birlikteydik. ve Cevdet hiçbir zaman sadece müzik yapmak istemedi. Ee, bu benim için de çok iyiydi. Yani ses tasarımı sürecinin de içinde bulunmak istedik. Ki zaten benim sesle ilgili temel derdim, müzikle ilgili temellerdim Gerçekten ses dünyasına çok e, oturmuş, ondan ayrı e, bir müzik bandının olmasını hiç e, arzulamıyordum, istemiyordum. E, böyle bir tematik müzik, baştan sona akan, sahneleri destekleyen falan bir müzik değil. Daha atmosferi yer yer güçlendiren, tedirginlik yaratıcı ve e, dediğim gibi ses tasarımıyla çok uyumlu, ses dünyasıyla çok uyumlu bir müzikti. Cevdet'le hemen zaten bu konuda anlaştık. Cevdet'in ilk önerisi bu duvar kırma sahnesinde getirdiği e, ses tasarımıydı. Yani du duvar kırılırken birden e, duvar kırma sesi şeyden bağımsızlaşıp sahneden bağımsızlaşıp bir müziğe dönüşüyor ya. O fikirler geldi. Ben o fikri çok beğendim ve onun üzerinden bu tip şeyler üzerinden gidelim dedik. Ve daha sonra bizim fokurtu dediğimiz o garip sesi e, <gülüyor> Cevdet helikopter sesinden türetti. Ee, o ses çok hoşumuza gitti. Daha sonra onu alev sesine, rüzgar sesine e, yaklaştırarak filmin e, bu tip alevlerin ve rüzgarların duyulduğu yerlere koyduk. Motor sesinin duyulduğu yerlere koyduk ve en sonunda da bunu perküsyonla çalarak finalde e, o finaldeki sese ulaştık. Yani ses e, bence pek çok dinleyicimizin de çok e, birazcık da travmatik de bir ilişki kurduğumuz evet. bir şey. Çünkü özellikle e, İstanbul'da E, geziden beri e, değişik dönemlerde ablukaya alınan mahalleler, o sabah erken saat baskınları vesairesi ve o helikopter sesleri pek çoğumuzun artık hani gündelik hayatının bir parçası haline de geldi. E, dolayısıyla hani film böyle başladıktan bir süre sonra fazla gerçekçi gelmeye başlıyor ki filmde çok fazla aslında zaman ve mekan belirten e, işaretler özellikle kullanmıyorsun. Yani öyle ma maalesef öyle. Ee, yani özellikle filmin açılışındaki bomba sahnesini e, ve bomba sonrası dışarıdan gelen sesleri... ...ben Ankara patlamasından sonra dinleyemedim. Yani Gerçekten rahatsız oldum. Ee, bu filme aslında hiç yük yüklemesini istemediği bir yük de e, bence bindiriyor. Yani bu işte bizim yaşadığımız talihsizlik diyebilirim ancak. Birazcık da şey yani... Emine Emin Alper'i bütün izleyicilerimiz tabii e, sinema filmleriyle tanıyor ama aynı zamanda sen bir sosyal bilimcisin, tarihçisin. Hı hı. E, dolayısıyla hani senaryo yazarken o vizyon da hani bütün bu e, ele aldığın malzemeler de e, nasıl diyelim? Benliğin öbür tarafından nasıl besleniyor? Orada nasıl bir etkileşim var arada? Hmm. Yani bunu kestirmek ve formüle etmek çok zor tabii ama ilişkisinin olmadığını düşünemeyiz herhalde. Ee, yani ben özellikle 20. yüzyıl e, tarihiyle ve Avrupa tarihiyle biraz haşır neşirim. Ee, yani o tarihte özellikle 45 öncesi e, katliamlarla dolu, soykırımlarla dolu bir tarih. Ve hep şu soruyu yani bir tarihçi olarak da soruyorum. Yani bunları, bunu nasıl yapabildi insanlar? Bunu nasıl seyirci kalınabildi? Nasıl ortak olunabildi? Pek çok tarihçi zaten hep bu soruları soruyor. Ee, mesela bu soruları e, sadece galiba akademisyen olarak değil, sinemada da e, soruyorum diye düşünüyorum. Ee, yani bir nasıl oluyor da düşman diye bir şey kodluyoruz, kategorize ediyoruz. Ve ondan sonra yavaş yavaş delirerek etrafımıza, kendimize, karşımızdakine zarar verecek hale geliyoruz sorusunun mikro düzeyde de galiba bu filmlerde soruyorum dolayısıyla öyle bir bağ var galiba ikisi arasında evet tepenin ardında zaten çok net bir şekilde hmm. işte o ötekiler düşmanlar gelecekler hissi vardı buradaysa bir yanda örgüt var bir yanda devlet var Ee, ama ikisi hakkında da yani örgüt ne hedefliyor falan onu zaten bilmiyoruz. Ama devlet de örgütün peşine düşmekten başka ne yapıyor? Hani nasıl bir e, yapılaşma içinde ne işe yarıyor e, örgüt aramaktan başka onu da pek fazla görmüyoruz. Hı. Böyle iki kamp halinde karşımızda. Evet bir tür hayalet gibi ama devlet biraz daha tabii bariz. Hı. Devletin hatları çizgileri e, hem belediye görevlisi Vahap hem de Hamza e, karakteriyle görüyoruz en azından kamyonları görüyoruz yani şey, şey askeri kamyonları bulukayı vesaire devlet daha görünür, Hem görünür de ama karakteri. ne yapmaya çalıştıkla evet. yani örgütle savaşmak dışında ne yapar e, bu tabii. devlet e, pek bir şey yok ki aslında o savaşı da çok doğru düzgün yaptığına Hayır evet. de o kadar çok soru işareti e, evet. anlamlı bir biçimde yerleştirilmiş ki özellikle çok da açık vermek istemiyorum ama o filmin sonundaki hani minareyi çal kılıfını hazırla e, şeysi durumu da hani söz konusu yaptıkları pek çok şeyin sonrasında meşrulaştırmak adına nasıl çarpıtılabildiği de dezenformasyon e, sistemi içerisinde yaşadığımızı da e, hani zaten film... beceriksiz bir evet. e, yani hem o anlamda dediğin gibi dezenformasyon sürecinin çok tabii net bir şekilde işlediğini görüyoruz hem de bayağı beceriksiz komik bir aygıtla en azından karşı karşıya olduğumuzu göstermeye çalıştık. Ama yani örgüt o anda tam manasıyla hayal. Yani örgüt kimdir, nedir, kim üyeleri nedir, amacı nedir? O tıpkı o biraz yani tepenin ardındaki görükler gibi yarı hayali bir imge. Tabii bütün bunları anlatırken de hani film dili olarak da hani çok özellikle Ee, ...böyle somut bir gerçekçilik peşine de koşmuyorsun. Tam tersini aslında dediğin gibi... ...karakterlerin içinden geçtikleri sürecin... ...yarattığı hissin peşine koşuyorsun. Ve Melis'in dediği gibi bu özellikle filmin... ...ikinci yarısından itibaren... Ee, ...işte gerçekle hayalin, rüyanın... ...hepsinin birbirine karışması... ...aslında o bir türlü içinden çıkılamaz girdap vari bir karabasanın e, yaratıldığı ve aslında böyle bir dünyada yaşıyoruz. Yani hı hı. böyle bir evrenimiz var. Hani var olduğumuz evren. Böyle bir şey e, hissi geçiyor. Ben o sonundaki o geçişler arasındaki kaybolmayı çok sevdim mesela. E, o konuda biz hemfikiriz sanıyorum. Evet programdan önce biraz konuşuyorduk. Çok da anlatmak istemiyoruz henüz görmemiş olan dinleyicilerimiz için ama e, zihinler içerisindeki bir dünyadan devam ediyor ikinci yarıda. Ee, ...galiba biraz eleştiri de olmuş bu yönde ki... ...yani ikimizin de fikri... ...bunun filmin zaten güçlü kılan... ...kısmı oldu. Ben de katılıyorum... ...haliyle tabi bir <gülüyor> <gülüyor> Ama evet... E, yani ...özellikle Avrupa'da Türkiye'den ziyade... E, ...Venedik'te... ...bu yönde eleştiriler oldu. yani Seyircinin çok kaybolduğuna... ...ikinci bölümün çok karmaşık olduğuna dair ki... ...hedefte dediğiniz gibi tam buydu yani. E, karakterlerin... Görüşünün mümkün olduğu kadar paylaşarak onların dünyasına girerek onlarla birlikte belli ölçüde kaybolma. O Avrupalılar Türkiye'ye gelirse zaten onlar da kaybolur. <gülüyor> Belki de. <gülüyor> ee, yani, yani, yani onlarda böyle bir tembellik oluyor genelde. Yani Hı -hı. tamam siz çok çetrefilli bir meseleyi anlatıyorsanız birazcık daha hap gibi bizim anlayacağımız biçimde anlatın. Yani evet ben de bunu anlamaya çalışıyorum. Acaba bu mu? Oo, yani biz oraları zaten çok anlamıyoruz. Bize daha özet geçin tarzında bir şey mi? ya da günde Venedik'te üç film izlemekten kaynaklanan bir tembellik mi üç dört film izlemekten kaynaklanan bir tembellik mi bilmiyorum ama merak ediyorum ama benim de merak etmiyorum Türkiye'de dediğim gibi çok nadiren geldi o o tarz eleştiriler eleştiriler çünkü hani verdiğin kültürel kodları okumak konusunda çok daha donanımlı olduğumuz için Türkiye seyircisi olarak hani o konuda da hani seyirci üzerine düşen mesaiyi daha büyük bir gönüllülükle yapabiliyor hı hı. ama dediğin gibi e, Avrupalı seyirci ya da eleştirmenler daha ziyade birazcık O kadar çok çalışmaya hevesli değiller bence. E, alışkın oldukları alanların dışına çıkıldığında. Evet. Olabilir. Biraz da oyunculardan bahsedelim. Mehmet Özgür Tepe'nin ardından da beraber çalıştın. Berkay Ateş, Dil'in Özen e, özellikle o üçü üzerine kuruldu. E, seçim süreci nasıl oldu? Yani Mehmet Özgür'ü zaten biliyorsun. Evet, mu? Mehmet Özgür'ü Tepe'nin ardından zaten e, biliyorum. E, orada e, çok verimli bir çalışma sürecini birlikte geçirdik. O yüzden bu filme tekrar çekmeye yani tekrar senaryo yazıp çekmeye karar verdiğim zaman zaten tek alternatif vardı. Mehmet Özgür'dü. Birebir bu karaktere uygun tereddütsüz kişi olarak kafamda belirdi ve dediğim gibi sonuna kadar hiçbir alternatif olmadı. Hatta bir ara dizisi nedeniyle, dizinin çakışması nedeniyle bir e, sıkıntı da yaşadık acaba. Yapabilecek mi Mehmet hmm. Özgürcük'e yapamayacak mı falan. Ama o zamanlarda dahi yani benim için hiçbir alternatifi yoktu. Ee, Allah'tan o da şey dedi yani yok dedi benim de hiç, için bir alternatif yok. Yani böyle bir durum olursa diziyi bırakacağım merak etme <gülüyor> dedi. O da çok motive eden başından itibaren bu senaryoda yer bu filmde yer almak için. Berkay'ı Ezgi tanıttı. Ezgi Baltaş, kast direktörümüz. Ahmet karakteri için çok fazla audition yaptık. Çok fazla deneme yaptık. Gerçekten çok yetenekli oyuncularla, gerçekten de çok motive insanlarla yaptık auditionları ve ben çok uzun süreler düşündüm. En sonunda kast açısından da karaktere verdiği renk açısından da en uygun Adayın Berkay olduğunu düşündüm ve karardan da memnunum. Ee, evet. Diğer karakterler için de öyle yani ciddi bir audition köpeği e, sürecinden. Köpeği nasıl buldunuz? E, köpeği zaten üç tane alternatifimiz vardı. <gülüyor> e, bizim e, filmdeki diğer köpek sahnelerinden sorumlu kişi Murat Mesut'un köpeğiydi. O zaten sete gelecekti. Biz dedik onun köpeğinin olması, onun da olması bizi çok rahatlatır ama tabii eğitimli bir köpek değildi, şanslı. O yüzden o da bizi çok zorladı. Diğer köpekler kadar o da çok zorladı. Hayvanlarla çalışmak çok zor evet. bir şey zaten tabii. değil mi? Ee, süremiz azalıyor ama benim merak ettiğim bir şey var. Abluka'nın İngilizce Frenzy olarak... ...geçiyor daha böyle bir... ...hani çılgınlık hali falan gibi... ...niye öyle farklı bir şey tercih edildi? Ee, Var mı belli bir nedeni? Filmin senaryo yazıldığı an itibaren... film ismi Cinnet'ti aslında. Bunun başka bir nedeni de vardı. Senaryoda olan ve filmde görmediğiniz... ...başka bir nedeni daha vardı. Ee, ama sonra... E, ...film çok... ...şey değiştirdi, isim değiştirdi. Bir ara itlaf oldu... Ama o Friends olarak kaldı İngilizcesi. Çünkü bir bir haftan sürekli dışarıdan fon bulmaya çalışıyoruz ya... ...senaryoyu gönderiyoruz falan. O Friends olarak kaldı. Bir ara Kadir ve kardeşleri oldu. Ee, Fatih Özgüven'in bu arada... <gülüyor> ...yazısında da... E, ...o belirttiği kardeşler... E, ...şeyleri var ya... ...Rokko ve kardeşleri, Karamsaf kardeşler falan gibi. Tam da onu düşünerek... ...bir ara Kadir ve kardeşleri ismini hmm. koyduk. Hmm, en sonunda da Abluka ismi çıktı... Bütün bunlar devam ederken Frenz'e sabit kaldı. Sonra uzun süre tartıştık yani. Frenz'i değiştirelim mi? Değiştirmeyelim mi? E, Abluka'nın Türkçe'de çalıştırdığını işte İngilizce çevirdiğimizde blockade dediğimiz zaman nasıl anlaşılır? Yani bir e, savaş filmi gibi anlaşılır. Türkiye'de çok öyle anlaşılmaz diye düşündük. Hiç gerçekten de öyle oldu. Hiç öyle anlaşılmadı. Herkes ya, Abluka deyince bizim tam da demek istediğimiz normal istedim. yaşam hali <gülüyor> evet e, Yurt dışında bu biraz savaş filmi izlenimi doğurabilir falan dedik ve Uzun tartışmalar sonucu e, frenzi olarak bıraktık. İkisi de işliyor bir şekilde evet. kendi içinde. Evet enteresan bir şey oldu çünkü yazanlar ikisine de gönderme yapıyor. Tam İngiliz isminde dendiği gibi, tam Türkçe isminde dendiği gibi falan tarzında böyle bir renk kattı. Çünkü hakikaten bir hem toplumsal cinnet hem bireysel cinnet. Ee, ve bütün bunların aslında nasıl abluk altındaki hayatlar içerisinde gerçekleştiğini de çok net bir biçimde film ortaya koyuyor.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 ...bunları da söylemiş olalım. Evet, bu arada Abluka başka sinema kapsamında vizyona girdi. Dolayısıyla başka sinema salonlarında bugünden itibaren izleyebiliyorsunuz. Oldukça da pek çok şehre de gitmiş oluyor bu vesileyle, bugün itibariyle. Ama her zaman dediğimiz gibi ilk hafta sonu izlemek çok daha önemli bir indikatör... ...bütün sinema salonu sahipleri için. Bir de önümüzdeki festivalleri sayar mısın, var mı yakında... Ee, Malatya Film Festivali var. O da bu hafta, hafta başlıyor. Evet. Ee, yurt dışında da var işte. Selanik var. Yarışmada değiliz. Ee, yarışma Venedik Zaten enteresan Venedik bir şekilde. Olunca... <gülüyor> evet. Diğer festivallerdeki yarışma şeyini kapatıyor. Şansını kapatıyor. Hep biz, bizim akrabalar soruyor. Ne zaman öd yine ödüller falan. ya Yok yarışmıyoruz biz falan diyorum. Biz açtık onları. Çünkü, evet yani Venedik'te çıkınca başka yarışmalar çok çağırmıyor. Ee, o ama bir sürü festival var. Selanik var. Belgrad var. Işte Goa var. Hindistan'da falan böyle devam edip gidiyoruz. Yolunuz açık olsun o zaman. Şimdi de diyelim bir sonraki filmde tekrar bekleriz diye. Teşekkür evet, ederim. Evet programımızın sonuna geldik. Bu haftaki program destek, destekçimiz Ortaç Besiye ve Teknik Masada Feryal'e çok teşekkür ediyoruz. Konuğumuz Emin Alper'e de tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları. İyi seyirler. <gülüyor>